1428, numaralı konu, Hazreti Ömer'le Ensardan bir komşusunun nöbette ilim talep etmeleri, evet, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, Ensardan olan bir komşumla birlikte Beni Ümeyye Bin zeyt kabilesinin oturmakta olduğu, Medine'nin dış mahallelerinden birinde oturuyorduk, onunla, Hazreti Peygamber'in yanına bir gün o bir günde ben gitmek üzere anlaşmıştık, böylece sırası gelen sabahleyin Hazreti Peygamber'in yanına gidiyor ve akşam döndüğünde o gün gelen vahiyleri ve cereyan eden hadiseleri